الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على المعلم البشرية الخير محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجلين الميامين ومن تبعهم bisadqin ve ihsanin ve ihlasin ila yevmi'd din bugün selef-i salihin akidesi derslerine devam ediyoruz. Orada da 7. asıldaydık. 7. asılda da konu nedir? Nasları anlama ve delil olma ol, olarak kullanma yöntemi yani menhec-i telakki ve istidlal endi ehli sünnet ve cemaat ehli sünnet ve cemaat dini nereden alır naslardan alır onun yöntemi nedir onu işliyoruz 4 ders işledik bugün 5. dersteyiz ondan önce kitap ve sünnet kaynaktır demiştik ondan sonra sahabeden alınır ondan sonra eee yöntemleri anlatmıştık. Bugüne gelirken bugün eee Ehli Sünnet ve Cemaat kitap bu sünnetten sonra üçüncü kaynak nedir? İcma'dır. İcma nedir? Biz açıkladık. İcma birinci kuşak alimleri nasları Allah'ın emrini kitap ve sünneti okuyup Allah'ın muradı nedir onunla? Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Kur'an'ı ve sünneti anlayıp ümmete demişler Allah bunu istiyor. Bunun da üzerine icma etmişler. Anlaşmışlar. Bunun da adı olmuş? İcma olmuştur. Üçüncü şart olmuştur. Yani bir günde bir tane gelse dese men kitap ve sünnetten hüküm çıkar diyorum. İcmaya takmıyorum. Geriz sen sapıksın. Çünkü icma birinci kuşağın alimleri şart Birinci kuşak kimdir? Sahabedir. Alimleri kimdir? Sahabenin e, alimleridir. Resulullah'ın talebeleridir. Neden önemlidiler? Neden Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eli altında yetişmişler. Hakkıyla Resulullah bizden ne istemiş? Onlar daha iyi bilirler. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem havarileridir. Onlar bize dini tebliğ ederler. Şimdi bunu açıklayacağız. Bunlar niye hata yapmazlar? Onu açıklayacağız. Niye üçüncü şerttir? bunu açıklayacağız. Ondan sonra ısmat e, meselesini açıklayacağız. Alimler ne kadar yüce olsa ısmat hatadan masum değiller. Ondan sonra alimi şertleri nedir? İhtihad derecesine yetiştin. ehl sünnet kime tabi olur? ehl sünnette ne zaman iştihal olur? Onları açıklayacağız inşallah. Evet kardeş yine okur. Biz Daha çoğlamıza devam ederiz inşallah. ehl sünnet vel cemaat, kitap ve sünnetten sonra önder İslam alimlerinin icma ile kabul ettikleri hususlara esas alır. Ki onlar imamlıklarına, faziletlerine, sünnete bağlılıklarına, bu bağlılıktaki önderliklerine ve bid'atten sakındıklarına tanıklık edilen imamlıklarında ve dindeki yerlerinin büyüklüğünde ümmetin ittifak ettiği meşhur imamlardır. İşte ehl sünnet onların icmasıyla amel eder ve ona dayanır. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah benim ümmetimi sapıklıkta birleştirmez. Allah'ın eli cemaat üzerindedir. Kim cemaatten ayrılıp tek kalırsa ateşte de tek kalır. Tamam. Bu mübarek ümmet, katıl ve delalet üzerinde birleşmekten korunmuştur. Hiçbir şekilde apaçık hakkı terk etmek üzere birleşmeleri asla mümkün değildir. Evet. Şimdi biz dedik ehl sünnete göre iki tane kaynak var, üçüncü yoktur. Ana kaynak ikidir. O da nedir? Allah'ın kelamı Kur'an, Resulullah'ın kelamı ve sünneti ve ikrarı nedir? Ve fiili sünnettir. Bunun haricinde kimse dine bir şey getiremez. O ölçüdür. Bu ana meseledir. Ama bu asas malzeme olduğu için bunu ne dedik? Bunu alimler lazım ki bunu işlesiler. Bu şerttir. İşte bu alimlere icma diyoruz biz. Alimlerin anlaşmasına icma diyor ehl sünnet. Bunu birinci kuşakta bağlamışız. Ondan sonra Çin bulardan hakkıyla ilmi aldılar? Biz onlara tabi. Kim bunlardan hakkıyla ilmi aldık? Biz onlara tabi. Bugüne kadar. Bugünden de kıyamete kadar devam eder. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, mucizesi olarak bunu haber vermiştir. O tahkik olunur. Bugüne kadar din bize sağlam gelmiş ve Mehdi gelene kadar da bu din böyle sağlam gelecektir. Evet. Şimdi Ehli Sünnet ve'l Cemaat dedi ki kitap ve sünnetten sonra alimlerin anlaması şarttır bizim için. Olması olmazdır. Çünkü biz kitap sünneti okusak ilmi anlayamayız. Anlayamayız. Allah Teala bize ne diyor? Evet. Allah Teala ayetlerde diyor ki Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdim, siz anlayasınız. Ama bu ana çizgisiyle anlarız. Ama bunun ilmi var, fıkhı var. Bir artı bir çiği anlar. İçki haramdır. Ama içkinin datayına da gelsen ne kadar haramdır, neyi haramdır, bir damlası haramdır. Bunu kim açıyorlar? E bunu alimler açıyorlar. Velev ki sünnet bazında noktayı koymuş. Eylü sünnet demiş mi sana içki Ölçü koymuştur. Ama bu ölçüyü güncel meselede uygulamak için alimlerin fıkhı lazımdır. Ha tabi değil mi? İçkiyi sene takdim eder ayrı adıyla. İçkiyi sene tekdim eder bu içki değildir Bunu nasıl bileceğiz? Bunu alimler bilir. Ve hakeze bütün meselelerde. Eydir birinci kuşak alimler niye icmaleri bizim için asastır? Çünkü dedik çıbılar Resulullah'ın talebeleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki peygamberler mal müç miras bırakmazlar. Ne bırakırlar? İlim miras bırakırlar. Kim onu aldıysa hakkıyla almıştır. Kim onu hakkıyla almışsa oldukça bir Resulullah'tan ilmi almışsa o mirasın en büyüğüne sahiptir. Eydir mirasın en büyüğüne ümmette kim sahibidir? Sahabelerin fakihleri, alimleri. Ondan sonra چم الب نتبا اتھابی فقھی لر تابی فقھی لرے سورہ اتبا اتھابی مام دہ برنی در سورہ زندہ شرط لازم تھر لازم نیچن بہ عالم لڑ ondan her sahabeden de ilim یعنی Yani şimdi, خالد ابن اللہ demedi neden dedi شافل سوا شوق تر جرد غالب اما صدی صحابت المجاہد عبید Adres gösterdi. Çünkü neden? Her sahabenin bir uzmanlığı var. Biz Halit'ten bile fıkhı almadık. Ki gelmemiş Halit'ten fıkhı. Her sahaba bizim için önder değil fıkıhta, ilimde. Önderdir. Hancı sahabalığını yapıyor. Resulullah'tan bir ilim naklediyor. O konuda bizim için önderdir. Ama genel şeriat'te, sahabede, iki elin parmağı kaderice, yani bir içi misli, alimler vardır. Bunlar ön, öncülük yapmışlar fetvada, ilmin, Resulullah'ın mirasını yaymada. Ondan sonra etiba'u tabi'in almış. Tabi'in almış etiba'u tabi'in. İşte burada kriterler, ehl Sünnet'in kriterleri alimlerde. Alimlerde ne şarttır? Önce İslam'da üdül olacaklar. Üdül nedir? Adalet sahibi. Yani bunlar, bütün ümmet bunların adaletine, sağlamlığına anlaşmışlar. Ancak bu alimin sözü alınır. Yoktur böyle sıradan adamın, yani ağzı olup iyi çene yapıyor, iyi kitap yazıyor bu alimdir. Ümmet icma etmiş bu alimdir. Çok önemli meseldir arkadaşlar bu. Bunları iyi dinleyelim. Çünkü biz kimin peşindeyiz, kimin, kimden din almışız hangi sağlam yere ayak basmışlık ehli sünnet oradan ortaya çıkıyor. Onun için 1400 senedir dimdik ayaktayız ama başka mezhebler başka firkalar nedir? Sallanıyorlar. Sallanıyorlar. Neden? Çünkü kaynakları sağlam değil. E immetul a'lem bir de bu imamlar hem adalet sahibi hem de a'lem. A'lem nedir? Beyrak. Beyrak nedir? Beyrak uyuuza uzaktan bir beyrahı kaldırsalar şehrin her yerinden görersin onu Beyrak'ın önemi budur. en yüksek yere koyulur. her yerde yer bu beyraktır mesela bugün de belediye koymuş İstanbul'un her köçesinde dev beyrakıllar Türk İstanbul' her yerinden görünüyor Bu ne diyeler Türk Beyrahı oradan görünüyor e, kaç tane Beyrakı var belediye koymuş İstanbul'a 10 tane diyelim 10 tane nedir 20 milyon nüfusu var İstanbul'un اچھ چلو مت خرا اراضی سور اما سور دکھ چی ہر زمان عالم در از ادھا برما şehadet olmuş olanlar için yani bütün ümmet onların akranları şahitlik etmiş bunlar emanet sahibidiler. Hiyanet etmezler neye? O mirasa. Şimdi yetimin parasına kim sahip çıkar? O yetimin kefili. Ne yapacak? O yetimin parasını buluk çağına yetişse emanet tenene teslim edecek. کرجورد etmeyecektir. Kendisine çıkar yapmayacak o yetim. Emanet budur. Olduğu gibi bir yeri bir şeyi bir şeye vermek lazım. E alimler de olduğu gibi ilmi aktarıyorlar. Nefis katmıyorlar. hava nefis katmıyorlar. Bid ed ena bular yoktur. Olduğu gibi sadece onlar bir köprü ilmi nakled diyorlar. Evet. Ondan sonra vel fazl fazilet sahipler. Fazilet nedir arkadaşlar? Yani her şeyde üstünlük. Ahlakta üstünlük, eğitimde üstünlük, e, e, e, Nekilde üstünlük, adalette üstünlük ve ittiba sünneti sünnete de uymak. Onudan tanınır. Yani bir alim sünnete birebir uیور. Kariş be kariş uیور. Meşhurdur. Bu adam sünnetten bir kıl payı çıkmıyor. Bu da yetmiyor. Bunlar el sayısı kaderi ya. Ne diyor? وَالْاِمَامَةُ فِيهَا Ne demektir? Yani hem sünnete uیور hem sünnette sünnete uیmada imamlık yapıyor. Önderlik yapıyor. Yani adamı gördüğünde sünnet aklına geliyor. Alimlerin şartı budur. Yok çıkmış adam, ilakası yoktur. Ben o ile bir layık insanı fark etmiyorum kılıp kıyafetinden. He? Nasıl bana sünnet aktarabilir bu? Bak alimlerimiz ne kadar kriterleri sağlam tutmuşlar. Hem sünnete uyacak, hem sünnette uymaya uymada imamlık yapacak insanlara. Önderlik yapacaktır. İnsanlar bunları gördüğünde, bunu gördüğünde önde örnek alacaktır. İşte sünnet diyecek budur, sünnete de uymak böyle olur diyecektir. Sonra ve içtinabetil bid'ati sünnete uyan otomatik olarak bid'atten uzak olur. Bu imamlar da bid'atten bir milimetre bile olsa ondan uzaktırlar. Hiçbir şekilde bid'at Oların hayatlarına işlemez, ilimlerine, amellerine, kavillerine işlemez. Bid'atten olduğu gibi uzaklar. Bu adamların yanında birazcık korden bid'at arasan bulamazsın, tabir caiz ise. Bu da yetmiyor. Neymiş bu adamlar? Sadece خيرleri kendilerine değil. Vel-haderu minhâ bid'atten de sakındılar. Şüşmezler bid'atın zerresini. Hanji imam bahtın bid'atten sakındırıyor bil o imamdır sünnet. Bu yanlış kabul etmez. Kim sünnete emrediyor bid'atten nehyetmesi lazım. Kim bid'atten nehyediyorsa bil o imam sünnette imamdır. Evet. Ondan sonra vanimma ittifaqatül ümmeti ala imamatih. Bu kriterlerden sonra ümmet olanın imamlığında icma etmişler. Kimdir bunları icma etmişler? İşte sahabeler, tabi'inler, dört imamlar. Dört imam üzerine ümmet icma etmiş. İmam Avza'i dedin, ümmet icma etmiş. Süfyanlar dedin, ümmet bunların üzerine icma etmiş. Fulayiler dedin, ümmet bunların üzerine icma etmiş. Bunlar nedir? Tarihleri, sahifeleri sünnette bamba bambayazdır. Bir leçe yoktur içinde. İmam i̇mamette önderdiler. onun için bunların ümmet imametleri üzerinde icma etmişler وَعَظِيمِ شَأْنِهِمْ فِي الْدِلِ dinde de yerleri çok yücedir çok azindir onun için biz bir fikhi meseleyi döner çençime dönüyoruz sokaktaki ahmet muhmud dönmüyoruz dindeki alimlere dönüyoruz bugündeki alimlerimiz bizi tatmin etmedi nereye dönüyoruz bu alimlerin kriterlerine dönüyoruz İşte bu bizim için o kadar önemli. Yani arkadaşlar biz dört mezhep derken böyle sokaktan oturup merdiven altında anlaşmadık bunu dedik. Bu kriterler 1400 senedir. Bugüne kadar devam ediyor. Evet. İşte ehli Sünnet bunlara cüvenir. Neden bunlara cüvenir? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konunu apaçuk açıklamış ve şöyle buyurmuştur. İnna Allah la yecmeu ummeti ala Allah Teala demiş. Resulullah diyor Allahu Teala benim ümmetimi dalalet üzerine toplamaz. mesele bitmiştir. Demek ki ben tek başıma dalalet üzerine olabilirim. Ahmet Hoca da olabilir, Abu Hanife de olabilir. Ama ümmet bir meselede bu böyledir dese noktayı koymuşsa ne yapar dalalet üzerinde olamaz çünkü ümmet bu konuda ümmetin kararı masumdur masum ne demektir hata yapılmaz hata etmez evet şahısta esmet yoktur esmet kimdedir ümmettedir esmet Resulullah'taydır Resulullah'ın da cünnü cün, cün, hayatında değildir risale-yi tebliğ etmekte رسول Ki yapılmamış, Allah Resulullah'ın da küçük hatalardan da mazum kılmıştır. Ama Resulullah dini nekilde mazumdur. Resulullah'tan sonra İsmet şahıstan alındı. Resulullah'tan sonra hiçbir şahıs, ümmette ikinci adam, Abubakir'in Sıddik radıyallahu anh'u o da mazum değil. İsmet alındı şahıstan. Kime verildi? Ümmete verildi. Şura'ya verildi. Yani ümmet toplansa, karar verilse anlamı gelir bu Risale'nin uzantısıdır. Allah'ın istediği budur. Çünkü Allah-u Teala gafur rahimdir. İsmatı aldı. Vahiy aldı bizden. Ama kriterlerini bıraktı bize. İsmatı şahıstan aldı, ümmete verdi. Onun için ümmet hata yapmaz. Onun için Abu Bakr'ın Sıddik Hazret Ömer خلیفہ yaptı Hazret Ömer ne خلیفہ dedi benden sonra 6 tane en büyük صحابہ عالم صحابہ Siz aranızda oturup şura bir tane seçeceksiniz. 6 tane hata yapabilir mi? Yapmaz. Onun için Hazret Osman'ı seçtiler. Hazret Osman'ın katlinden sonra Hazret Ali kim seçti? He? Bütün mevcut olan sahabeler Medine'de icma ettiler Hazret Ali. O zaman Hazret Ali'nin hilafeti Allah'ın istediğiydi. Ve hكذا Icma, şuura böyledir رسول حضرت <بَيْنَوْا> çıkar diyor Sonra hadisin devamı ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ Allah'ın eli cemaattendir. Yani Allah'ın eli cemaattendir nedir? Allah'ın desteği cemaattendir. Allah'ın cemaatin verdiği karar Allah'ın isteğidir. Risale'nin uzantısıdır. Ismat blerdadır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yine yol göster bize Şeytanın yolunu kapatıyor وَمَنْ شَزَّ شَزَّ فِي النَّارِ ÇİM Yan sıktı Teç kaldı Şaz oldu Şaz nedir? Akıntının tersine gitti Teç kaldı O ateştadır Demek ki يَدُ اللّٰهِ cema Cemaat çok önemlidir arkadaşlar Cemaat Önemlidir Teala, Bize Allah Teala ve'tessimu bihablillah cemian. Buza emrediyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Onun için bazı arkadaşlar bizim cemaateden çıkarlar ne derler? Cemaat çalışmak bid'at. Ya bunu nereden çıkardınız mübarekler? Papağan gibi her şey duyduğunuzu burada ötmeyin. Milletin de kafasını karıştırmayın. Ha bizim bir hocamız bir kitap yazmış. Anlatabildim mi? Demiş İslam devleti olduğunda partiler kurulmaz. Tek cemaat var. Müslüman cemaati başlarında da halife var. Evet. Amenna tarihimiz bunu böyle diyor. Ama halife olmadığı zamanda alimler ne demişler? Biz burada derneç kurmuşuz. Çalışıyoruz. Filan orada derneç kurmuş. Bu dernek cemaate dönüşmüş. Lider olmuş, şurası var. Bunlar yasak değil. Tam tersine bunları Allah Teala emrediyor bize. Biz burada otursak he? Ben burada Allah Allah'a davet etsem, o orada yetse, o orada yetse ne olur? Paramparça oluruz. Gücümüz zayıflenir. Ama hepimiz bir araya geliriz, birbirimizin eksikliklerini tamamlarız. Allah cemaat emretmiş. Sen ne haktan cemaati bid'at sayarsın? Anlatabildim mi? Ha, halife olduğunda evet bid'attır. Halife olmadığında vaciptir. Çünkü halifenin sen görevini yapıyorsun. Halife devleti yoktur. cem'at şer'te lidere bağlanmak şarttır şura kurmak şarttır evet sonra diyor ki bu ümmet mübarek ümmet batıla dalalata icma etme'tin icma etmekten mahsumdur imkanı yoktur bu ümmet dalalet üzerine toplansın onun için rafiziler şiyiler sahabeler diyorlar yanlış yaptılar Abubekir yanlış yaptı sakifede. Hazret Ömer yanlış yaptı. Hazret Ali halife olacaktır. Bunu geçirdiler başa. Bir Resulullah'ın emrine karşı geldi. Biz de bu işlemez. Bizde Allah korusun bunu inanan çifrecidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kriterleri koymuştur. Anlatabildim mi? Ölçüye göre nedir? Bizden sonra E benden sonra ismet ümmet dalalet üzerinde toplanmaz. Bunu açıklamıştır. Hiçbir şekilde ümmet dalalet üzerinde toplanmaz. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi biz tanıdık alimlerimizi. O zaman bu alimlerin bu genel sıfatlarıdır. Eydir, bu alim nasıl alim olmamız lazım. İlme sahibi olabilirler. ''Ve nerede iştihad ederler o nasıl yaparlar?'' nedir? Evet. Ehl-i sünnet ve sellem dışındaki bir kimsenin dindeki yeri ne olursa olsun, ilimdeki derecesi ne kadar yüksek olursa olsun masum olduğuna inanmaz. Ayet ve hadisin bulunduğu bir konuda iştihad etmeyi kesinlikle caiz görmezler. Sadece iştihadın alanına giren ahkamda ya da hükmü kapalı kalmış olan meselelerde iştihad etmeyi uygun görürler. Bunu da zaruret miktarı sınırlandırırlar. Bununla beraber onlar sözü kitap ve sünnete uymadığı sürece hiç kimsenin görüşüne taassupla bağlanmazlar. Evet. Şimdi dedik ki ehli Sünnet Resulullah'ın haricinde hiç kimse masum değil. Bunu bildik. Hatta vele Hazreti Abubakir olsun, Ömer olsun, Osman olsun ne kadar böğüç alim oluyorsa hata yapabilir. Bunu da Allah bazı alimlerimizde tecelli ediyor عالم tarihteki alimlerde ister güncel alimlerde bakıyorsun چل عالم لر بخیر سن بچ عالم برخاتیا دشمش کور سینی علما بشم بخہ درجر بہت عالم نسل جرمد حق ختم بخیر سنچ عالم لڑ تاریخ تہ بگندہ جن چل عالم لرمس باخیر سم برخاتیا پیور Yeni ilim kokşaldık, bu hatayı yapmanız Bu hatadır. Hocam nasıl bunu diyorsun? Bu nedir? Bu Allah Teala bize bir şey gösteriyor. Diyor ki bakın, bu adamın işi çöprüdür. İlmi size taşıyor. Ne kadar böğücü alim olsa, ne kadar buna saygımız var, sonuçta bu masum değil. Bunu bilin, putlaştırmayın. Şeytanın önünü kesiyor. İşte kriterler bozulanda ne olur? Adam çor çoruna, hocasına tabi oluyor. Hocası dese ateşe gir bile giriyor. Hocası bir şey dese ya diyorsun kardeşim bu sünnet bak böyle diyor tersini diyor. Bukhari'de bunun tersi var. Olsun hocam böyle demiş diyor. Bu nedir? Bu nedir? Bu sünnet değil. ehl sünnet tam buna karşılıyor. Diğer tarafta da kriterleri takmayanlar hocam hoca takmayınlar. Ben böyle biliyorum. İfrat, tefrit. ehl sünnet yolu surat-ı müstakim yoludur. Nebevi bir yoldur. Ne biz alimlerimize saygısızlık yaparız, ne biz alimlerimizi de putlaştırırız. Ye yerinde onlar hangi hakka uymuşsalar, biz onlara tabi oluruz. Biz onlara tabi olmamız, Allah'ın ve Resulü'nün emrine tabi olmaktır. Biz onlara bir konuda, Elimizdeki Allah'ın sözüyle, Resulullah'ın sözüyle muhalefet ettik. Biz, biz o hocaya yine Allah'a ve Resulü'ne tabi olduğumuz için bu hocaya bu konuda muhalefet ettik. Hocanın saygısı mekaneti yerindedir aynen. Öltebildim ama bunun için yapacak? Bunu değil ben sen gelirim, abi hocam sen yanlış yaptın. Hocanın bir bileceği var muhakkak. onu akrani yapacaktır. Alim âlimin sözüne cevap verir. Yok aydın, yok dört kitap okumuş, ondan sonra kendisini âlim yerine koyur, kriterler yazıyor. Böyle değil. Alimleri tenkit ediyor. Bu da saygısızlar tarafındadır. Ne çor çoruna ehl sünnet ne de saygısızlık yapar. İşte ehli sünnet vel cemaat Resulullah'ın haricinde ne kadar bir dana ilmi yükseldi bu nedir ama bir konuda da hata yapabilir eyvallah atabildim bu hatayı da biz demeriz o ilmi bilen kriterleri bilen konuş evet sonra diyor ki وَلَا يَرَوْنَ الْاِجْتِحَادَ مَعَ النَّصْهِ mutlaka o da bir kaidedir böğük kaidedir nas olduğu yerde fıkhi bir kaidedir ictihadi yoktu La ictihada مَعَ النَّصْهِ Nasıl nedir? Allah'ın sözü apaçığıysa, Resulullah'ın sözü apaçığıysa, iştihad kapısı kapanmıştır. Buna biz ne dedik geçen derslerde? Dedik Resulullah bir meselenin noktasını koymuşsa, he? Nuktasını koymuşsa o mesele kimse gelip o noktayı kaldırıp vircül koyamaz. Bitmişmiş. Nerede iştihad olur dedik? Yüzde alttuz vircül koymuş Resulullah. Kapıyı aralamış o konuda alimler iştihad ederler. Alimler dedik, hangi alimler? Ümmet, onların ilmine şehadet getirmiş, adaletine, insafına ve sünnete uymalarına. Bundan sonra bakalım bu alimlerin ne ölçüler olması lazım bir bir alimde alim olacak. Bu çok önemli mesela ölçüler önemlidir. Evet, şimdi bu ölçüleri dinleyelim. ehl sünnet, nasif ve mensuh, has ve an, mutlak ve mukayyet ve benzeri gibi konuları bilmek, kitap, sünnet, icma, kıyas ve sahabe kavlinden tafsili delillerin bilgisinde belli bir dereceye ulaşmak ve Arap dilini bilmek gibi içtihat şartlarına tam manasıyla sahip olan bir müçtehidin bu şerri kurallar çerçevesinde içtihat ettiği takdirde hata hatada, isabetle edebileceğine isabet ederse iki ecir yani hem içtihat etme eciri hem de isabet etme eciri alacağına hata etse, ettiği takdirde bir ecir yani sadece içtihat eciri alacağına inanırlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar. Halbuki onu Rasule veya aralarında yetki sahibi kimselere götürselerdi onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Allah'ın size lütuf ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesna şeytana uyup giderdiniz. Evet. <gülüyor> Hel sünnet kriterleri çok sıkı kurmuş. Dedik insanı rayo oturtmuş. Rayo oturtmak nedir? Yani bir tane bir treni kaçırabilir mi? Hiç gördünüz bir tane tren kaçırsın. Ama otobüs kaçırabilirsin. Uçak kaçırabilirsin. Treni kaçıramazsın. Trenin bir hedefi var, çitlenmiş oraya gidecek. Kaçıramazsın treni. Yani bir tane çıksın tren şüferinin başına kuruşunu dayasın, tren İstanbul'a gidiyor desin sür e, Diyarbakır'a. Öyle bir şey olmaz. Anlatabildim. Tren nereden çıkmış? İkinci hedefi bellidir. Çünkü bu raydır. ehl sünnet bizi öyle raya türtmüş ki tam uygulasak kendimizi cennetin kapısında buluruz. Ama şeytan bırakmaz. Raylarımızı bozar. tekerlerin altına dinamit koyar, bazen taş koyar, çıkarsın dışarıya. Anlatabildim mi? Yerine göre seni çıkartır çıkardı İstediği kadar uğraşır, hiç olmazsa yavaşlatır seni. Şeytandır, baş düşmandır. Evet, şimdi ehl sünnet, rai için alimlerin kriterlerini koymuşlar. Önemlidir. Bu işleri bileceksin ki alim olacaksın. Onlar da nelerdir? Bu şartlar bir alemde bulunmasa alim alim olmaz. Önce diyor ki neyi bilmesi lazım alim? Nasih mensuhu bilmesi lazım. Nasih mensuh nedir? Yani bir hüküm celliyor sonradan önceki hükmü siliyor. Bunu kim ediyor? Sahabe mi? Hayır. Bunu Allah-u Teala besi yapabilir. Allah önceden diyor böyledir. Sonradan bir emir getirir onu siliyor. Ne gibi? İçki mesele. Allah-u Teala diyor için ama namaza gelir için içmeyin. Anlatabildim. Ondan sonra ayet geliyor fentehu. Bitti diyor. İçki haram oldu. Demek ki bir gün bir dene gelse, mene dese ben içki içiyorum. Anlatabildim mi? Sen de mene içki haram değil diyemezsin. Neden diyemem? E bak Allah Teala diyor namaza gelir için içki içmeyin. Ben namaza geliyorum uyanırım. Aklım selimdir. Ama gece uyumadan önce atıştırıyorum. Bu nedir? Bu cahilliktir. Nasih mensuhu bilmiyor. Helbuki bu ayetin hükmün olmuş, iptal olmuştur. Bu ayet Hükmü iptal olmuş ama resmi kalmış Kur'an'da. Kendisi hükmü iptal olmuş. Hadiste de var aynen böyle. Resulullah bir şey demiş, sonradan onu başka bir hükümden. E bunu kim bilir? Alimler bilir. bunun için bilir? Alimler bilir. Bu hadis hangi zamanda söylenildi? Tarihine bakılır vesaire böyle gidilir. Eydir bir tane nasih mensuhu bilmese nasıl alim olur? Nasıl fetva verebilir? İşte o içki içen gibi Çıkartır bu ayeti sana gösterir İşte bugün de başörtüsünü Cihadı mınida iptal ediyorlar Nesk olunmuş ayetleri getirirler Bak allah Teala başörtüsü şert konuşmamış Bak cihad diyorlar şert değil Cihad bes Sene saldırsalar bile tane nefsi Müdafiye yapacaksın Bak ayet böyle diyor Halbuki o ayet hiç bu iptal olmuş onun Sonradan bir hüküm gelmiş Hepsini bitirmiştir. Evet. Bu nasih menشوخ مسئلہ. Has ve am. Has nedir? Bir mesele var. Cenel. Cenel'de bu mekruptür. Yani Cenel'de bu haramdır. Yani Cenel'de bu halaldır. Ama o cisten bir amelde bir hadis var. Demiş ki Cenel'i bu meselenin haram ise ama bu meselede bu haramdır. Bu nedir? Birincisi amdır. Ceneldir. Cenelde bir derine gelir. Ger, ya Cenelde Resulullah demiş mi? Halaldır. Sen nasıl حرم diyorsun? Ama senin haberin yok mu? Bir tane hadis var. Bu meseleyi, bu meseleye özel. Bir hüküm var. Sen bundan haberin yok mu? E yoktur. O zaman. Palin, şeriatın tümünü bilecek. He? Tümün, tümünün şemsiyesinin altıyla bakacaktır. Evet. Bu da has am. Burada biz böyle kolay açıklıyoruz. Aslında bunlarda her birisinde bir ders yapmak lazım. Ama biz genel çizgisiyle işlediğimiz için uzatmaya gerek yok. Çünkü bu ilim telebeleri için uzatılır. Evet. Ondan sonra mutlak mukayyet. Mutlak mukayyet nedir? Bir şey Resulullah cenelleme. Halal kılıyor. Ama özelleme de bir şeyi başka bir hadis kayıt altına alıyor. Hükmünü değiştiriyor. E bunu bilmek lazım. Ne zaman bu mutlaktadır, ne zaman mukayyettedir? E bunları bilmek lazım. Bunları kim bilir? Biz burada evet anladık da ama bunu bilmek için bütün hadislerden haberdar olacaksın. Bütün ayetlerden haberdar olacaksın. Esbabın nüzülü bileceksin, vasayir. Evet. Bunları bileceksin ki bunların hükmüne varacaksın. Sonra ادلت تفصیلیه ادلت تفصیلیه açıklamalı delillerden haberdar olacaksın. O da nedir? Kur'an, sünnet icma Kur'an nedir? Allah'ın kelemidir. Bu Kur'an'ın hem tefsirini bileceksin hem esbabın üzülünü bileceksin hem Hem Nasih, bileceksin. An, Allah, terimlerini bileceksin. Ben anlamıyorum şu anda bu اللہ bu televizyoncular şu anda da eklendi bize بل ne yapıyorlar? Ahkam kesiyorlar Facebook'larda. Kendilerine göre delil getirirler kendilerine göre kriterler koyuyorlar. Neye göre? Adamlar hayatlarını koymuşlar. İşte ümmet parmakla göstermiş. Facebook'ta alim çok. Telefizyonda alim çok. Ama ümmetin gösterdiği alim kaç tanıdır? Elimizin sayısı kadar icedir. Sonra sünnet. Sünnetin bir yücü var, bir bucağı yoktur. 70.000-100.000 TL bizde Resulullah'ın sünneti var. Anlatabildim mi? Bunlar hangi sahihtir, hangi zaiftir, hangi e, nasıhtır, hangisi nasıhtır, e, hangisi e, amdır, hangisi hastır, hangisi mutlaktır, hangisi mukayyettir? E bunları bilmek lazım. Sünneti bilmek lazım. Bir de sünnete hakim olmak lazım. İşte adam içtihad ediyor. Bütün sünneti de bilmiyor. Yarın getirdiğinde bak bu delilde var. Ha ben bunu görmemiştim. Yani bugün de bir tane doktor ise uzman ise makale yazıyor. Yani hastayı bıçak altına alıyor. Haberi yoktur bu hastalığının tam datayına ne yaparlar onu? Hem düblomasını alırlar he? hem mahkemeye verirler onu. Nasıl bu hatayı yaparsın sen? Bak ne oldu? Geçen e, bu yakınlarda kol, bacak, nakil oldu. Bir hastahananın yasakladılar. Hem de en büyük hastananın. Acertepe'de mi Ankara'da? Bakanlık mahkeme kararıyla yasakladı. Artık sen kol şey yapamazsın bu hastanada. Neden? Çünkü kriterleri tam bilmemişsin bir adamın ölümüne sebep oldu. Yani benim gibi kasır akıllı tıbda Ya diyordun bir adama nasıl olur? Aynı anda dört çi kolçu bacak takılır. Ama adam radikal. Bizim Facebooksular da radikaldır. Ahkem çeşiyorlar. Radikal doktordur. Olur diyor. Ya olursa bu kadar dünyada doktor var. Niye onlar yapmıyorlar? Sen bir koltak tak, iki kol tak. Ne çıktı? Adama çık kolçay, bacak tatlar kalp taşımadı. Pompalayı yetiştirmiyor. Kalp öğrenmiş bu kadar bedeni pompalayacak. Şimdi sen bu bunu dörde çıkarttın. Beyin, hücreler hepsi yenileşti. Yavaş yavaş alıştıracaksın bunları. Adamı öldürdüler. E, e, ama dinde sahip onun sahibi var tıbbın, birinde, devlet sahibi var. Dine kimse sahip çıkmıyor. Ağzı ah, olan konuşuyor. İşte bak zordur yani. İcma, icmayı ki ders yapıyoruz. İcmayı anladık nedir? İcma nedir? Şerttir, olması olmazdır. Alimler icma etmiş. Nasıl icma etmişler? Nerede icma etmişler? Bunu bileceğiz. اجمات kıyas. Kıyas kitap sünnetten ہنجی onun سوراس çıkartırız bu halaldır بہ deriz buna kıyas منسلر Onun için bizde ehli i Sünnet'te olmasa olmazdır. Kıyası inkar eden ehli Sünnet yolunda değil, dalalet yolundadır. Hatta daha alimlerimiz, imamlarımız demiş, sapıktır demişler. Sapmışlar. Sırat Mustakim'den yan yola sapmışlar. Yan yolda nedir? Cehennemin yoludur. Buradan da müjde veriyorum kıyas terç edenlere Cehennemin yolunda gidiyorlar. Ha, cehenneme gidiyorlar. E, Cüm vermiyorum. Cenelleme. Kıyasî terciheden Ehl-i Sünnet yolundan değil. Ehl-i yolundan olmayan muhakkak dalâlet yolundadır. Bütün dalâletin da yolu cehennemin kapısına götürür. Sadece bir tane cennetin sekiz kapısına götürür insanı. O da nedir? Sırat-ı Müstakim. Evet. Kıyas da onun da adabı var, ahkâmı var. Her kıyasta değil. Bunlar kıyası bazen inkar ederler, diyorlar. Yanlış. Kıyasın da eee ma'kûlu gayr-ı makulü var. Bütün ilim öyledir. Kıyası desen sapıtırabilirsin, doğrusundan çıkartabilirsin. Kur'an'ı çıkartıyorlar doğrusundan. Yani Kur'an'ı yanlış tevvil, yanlış tefsir ediyorlar, hakkından çıkartıyorlar. Anlatabildim mi? Onun için bir şeyi yanlış yaptılar diye biz o şeyi silip atmarız. Kıyası kıyası niye inkar ediyorlar? Cüvaybılar koyu sünnetçidiler. Halbuki Koyu sünnetçi, sünnetin adabini bilir. Halbuki bunlar koyu tahsütçüdürler. Kıyası neden inkar ediyorlar? İşte diyorlar kıyas vasıtasıyla Allah'ın isim sifatlarını incar ediyorlar. Ya adamlar bir grup çıktı, kıyasin isim sifatı inkar ettik Kıyas vasıtasıyla ben kıyasın şerianten kaldırırım mı? Hayır, diyelim bu kıyas burada yanlıştır. Bu kıyas batıldır. Bu kıyas doğrudur. Kıyasın da kiritelleri var. Biz her şeyi raya oturttığımız için kıyasıyla oturtmuşuz. Onu hiç alimlerimiz ciltlerce kitap reddiye yazmışlar kıyası savunma meselesinde. <gülüyor> Sapıkları. Evet. Kıyastan sonra bir tane alimin şertleri nelerdir? Sahabenin kavullerini bilmektir. Neden sahabe önemlidir bizim için? Çünkü sahabe icma'tır arkadaşlar. İcma'tır. Sonra sahabe niye önemlidir bizim için? Çünkü sahabenin bütün kavulleri fıkhtir. Resulullah'tan almışlar. Hiçbir sahabe ezberi bir şey söylemez. Bugündeki dönemdeki alimler gibi değil. Onlar matemat, birebir Resulullah'a bağlıydılar. Onun için sahabenin kavullerine bakacağız. Onlardan kurallar çıkartacağız, kaideler çıkartacağız. Evet, bu da sahabe kavullarıdır. Sonra en sonda Arapçayı iyi bilmek lazım. Kur'an ve sünnet dilini iyi bilmek lazım. Arapçaya hakim olmak lazım. Arapcenin hakkıyla bilmesen nasıl iştahat edersin? E günde bakıyoruz adam Türkçe tercümelerden müştehid olmuş. Tercüme kitaplarından alimlere diye yazıyor. Ya Bu hangi kitapta yazar? Şeytanın kurduğu yolda yazar. Sen nasıl alimlere bir günde e, reddiye yazıyorsun? Türkçe tercümeden okuyup aydın olmuşsun. İşte bu nedir? Arapça el i Sünnet'te çok önemlidir. Bu ölçüleri bilecektir. Bak işte bu ölçüleri de birinde uzman olsa, o birisinden haberdar olmasa olmaz. Bunlarda hepsi de uzman olacak. Ancak iştihad ehliyetini alırsın. Demek ki Alim, alim olmak için kolay iş değil arkadaşlar. Zor iştir. Alim, alim olması için çok uğraşması lazım. Sıfırdan yetişip hayatını buraya koymak için. Onun için bu alimlerimizi biz çölde bulmadık. He? Yolda da bulmadık. Bu alimlerimiz, bir günde ümmette alimler var içe, bu kriterlere uygul uyguluyorsalar, bunlara sımsıkı sarılmamız lazım. Bunlar boş, ümmet kolay kolay alim yetiştirmiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, salihlerin gidişi kıyamet alametidir. İlim alınmaz, kitaplarda var ilim. Ama alimler çekilir ümmetten. Çünkü kitaptan sen tek başına ilim çıkartamazsın Alimler sana canlı olarak kitabı aktarabilirler. Kitap alimsiz sapıklığa götürebilir çok insanı. Görüyoruz bugün de işte. Evet. Bu kriterler ellerinde olduğu Bunun ölçülerinde bir alim iştihad edebilir. Ne, ne meselesinde iştihad eder? Dedik noktayı koyulan meselelerde değil. El halalü beyin ve Haram beyin. Resulullah diyor, sallallahu aleyhi ve sellem haral, apaçuh, beyin'dir. Bellidir. Haram da bellidir. Bunlarda iştihad yoktur. Ama ne de iştihad var? Resulullah vircül koymuş, kapıyı aralamış, Yani de güncel meselelerde iştihat var. Resulullah zamanında yok uydur. elimizdeki kriterler var. Biz bunu masaya yatırıyoruz. Acaba bu halal mı hara, halaldir, haram? Halaldır haram Bir sürü güncel meseleler var. Saysak bitmez. Anlatabildim? E bunu kim verir? Alimler verir. Alimler kimdir? Bu kriterler saydığımızdan elinde olacaktır. Bunları bilecektir. Ondan sonra iştihat eder. İçtihad etti. Allah rızası için. Bu kriterleri de yaptı. İsabet yaptı. Bunun neyi var? İçi ecr var. Bir isabet ecri bir çaba gösterdi. İçtihad Ya hata yaptı bu Hanife gibi, İmam Şafii gibi, Binbaz gibi, Ahmet gibi, Mahmut gibi, Böyük alimlerimiz gibi hata yaptı. Neyi var? Vabalim var. Hayır. Bir ecr var. Çünkü adam sadıktır. Netiz havasına uymuyor. Neye uyuyor? kriterler uygulur, çaba gösteriyor bu kadar. Ondan sonra Allah onun ecrini boşa çıkartmazdır. Eğidir. Bunun hakkında bir ayet burada var. Tabi ayetler, hadisler çoktur. Özet olduğu için bir ayet var. Onu açıklayalım. O da Nisa surası 83. ayet. وَاِذَا وَا جَاءُوا وَاِذَا جَاءُهُمْ اَمْرُمْ مِنَ الْأَمْنِ اَوْلْخَوْفِ اَذَاعُو بِهِ Bir mesele onlara cüncel geldiyse, duymamışlar onu Resulullah'tan halaldır, haramdır, اَذَاعُو بيه. yaydılar onu. Bu olur, bu olmaz, bu halaldır, bu haramdır. He? Yaydılar. Ne oldu? Fitne oldu. Biri halal, biri haram, karmaşa oldu. Halbuki ümmette karmaşa olmaması lazım. Allah bize yol gösteriyor. Bak bir şeyi duydun hemen yayma dedikodusunu yapma. Git alimlere sor. Ondan sonra şeytan zaten münistül ümmete girsin. İşte e, allah Allahu Teala sahabe toplumunda şeytan, şeytan ne kadar sahabelerden uğraştı ve ne kadar fitne saldı. Allah ve Resulü dedikçe de kapattıkça şeytan oradan giriyordu. Şeytan onları bırakmadı. Bizi mi bırakır? Bırakmaz. Allah-u Teala yol gösteriyor. نجر ویلا رسولی ومری رسول محمد <مِنْهُم> صلی nedir? علام mesul olan alimler Hani Mekke-i Rasulullah yoktur ama meşgul olan alim var. Mekke'nin bir alimi var. İbn Abbas derler. Ve Ama bu orayı gösteriyor ama her yeri gösteriyor. Her zamanı Mekke'nede gösteriyor. Ne diyor Allah Teala? O cüncel mesele geldi. Siz çiğ, yaydınız onu bilmeden, ilminiz olmadan halaldır, haramdır, caizdir, caiz değil. Birbirinize saldırdınız. La alimul يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ Diyor ki bunu onlara gönderseniz alimlerinize onlar bilirler bunu istimbat ederler dinle hüküm neyden istimbat ederler? kriterler var elimizde neden istimbat ederler? Allah ve Resulü Kur'an ve Sünnet elimizde ama kriterler nedir? bende değil sende de değil alimler dedi nedir kriterler? işte dedik kitap sünnet kıyas icmaı bilecektir sahabe kavlını bilecektir nasih mensuh e, mutlak mukayyat عام خاص onlar hepsini ihate ederdi ulema'ın sözünü ihate ederdi ona göre istinbat hakkı var ondan sonra bir ecri yoksa iki ecru var. Allah Teala yol gösteriyor neden diyor bunu böyle yaptım velaulafdollahu aleykum ve rahmetu Allah'ın fazlı olmasa sizin üzerinize, rahmeti olmasa, bu yolları size göstermese, lettebe'tumü'ş şeytane illa qalila. Bir çoğunuz şeytana uyanlar illazımınız. Bu günde Allah'ın bu kavli tecelli etmiş bu ümmetin üzerinde. Sahaba zamanında şeytana uyanlar azıdır. He? Bugün de şeytana uyanlar çoktur, alimlere uyan azdır. Alimler peygamberlerin varisidir. عالم علمخ پیغمبیر والی neye benzer جگہ benzerler İstanbul'da kaç tane حدیث ٹرک سن عالم المقرے پیغمبیر والن زور لکھنت عالم استمبل بیرو بیرمتہ عالم نیر geçmişte de azdır bugün de, de azdır Ama alim genel olarak çoktur. Ama bizim ehli sünnet kriterlerine uyan alim bu zorlukta nedir? Azdır. Biz o azları tutarız. Tutsak da saklam tutmuşuz demek ki. Oların peşinde gideriz. Evet. Şeytana bak burada Allah-u Teala dedi ki işte bu şeytanın yoldu. Demek ki arkadaşlar bugün de bir şey duyduk hemen bu caizdir, caiz değil, bu olur, olmaz soracağız alimlere. Alimler dedikten sonra bize bu caizdir, caiz değil, Biz bunu yayarız. Eminiz çünkü bu caiz ise caizdir. Haram ise haramdır deriz. Alimler bunun hükmünü vermiştir. İşte bu kriterlerden ehl-i sünnet meseleyi kapatmıştır, örtmüştür. Fitnenin kapısı şeytanın yolunu kap kaldırmıştır. İşte biz böyle alimlere tabiiz Evet, şimdi devam edelim. Onlara göre iştahli meselelerdeki ihtilaflar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 Senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu ihtilaf demek ki muhakkak olacaktır bu ümmette. Çünkü virgül var. Virgülün uzantısı nedir? Güncel fıkıh. Ümmette güncel musibetler var. Bunların fıkhı var. Anlatabildim mi? Bunların fıkhında muhakkak ihtilaf olacaktır. Çünkü ihtilaf olmazsa olmaz. Bu ihtilaf dinimizin bir zenginliğidir, esnekliğidir. Bu bir nimettir. Ama ihtilaf ne zaman nikmettir dedik? İtikatta, metodta ihtilaf olsa nikmettir Evet, bu ihtilaf olduktan sonra Allah Teala yine yol göstere bize. Ne diyor Allah Teala? Dürçü bu ihtilaf olsa da siz yine uhuvveti bırakmayın. Onun için ehli sünnette birbirleriyle ihtilaf de ederler. Ama şeytana uymazlar. İçtihadi meselelerde ihtilaf şeytana uymak değil yanlarında. Tam tersine o kuvveti artırır, Nefreti uzaklaştırır. Birbirlerini seveler, birbirlerinden arkasıyla namaz kılarlar. Bunu hatırlıyorsanız İmam Şafii'yi çok tecelli etmiştir. Bir alemle bir gün tartışmış. Gecenin yarısına kadar bir ihtilafli meselede ihtilaf etmiştir. İmam A Şafii başka söz söylemiş, o da başka söz söylemiş. İmam Sonra gelmişler sabah namazına. İmam Şafii bakmış bunun yüzünden, suratından, surat insanın ekranıdır ya oradan her şey okunur, içi okunur. Ehli sünnette zahirden batın birbirine bağlıdır. İçin yüzünün ifadesinde okunur. İmam Şafii onun içini yüzünün ifadesinden okumuş, bu darılmış İmam Şafii'ye. Amasları kırmışlar. Neyse, teşbihat mes'hihat ondan sonra dışarı çıkmışlar. İmam Şafii onun elini tutmuş. Ya Ebu Hamza demiş. He? Ne olur ki demiş biz ihtilaf ettik. Allah'ın emrinde etmedik. İhtilaflı meselede ihtilaf ettik ama bu kuvvetin bozmaz ve kardeşliğimizi da engellemez. Diyor ki o alim sanki ilk sefer bunu duyur. Halbuki o da alim. Ama hatırlat mümine hatırlatmak yararlıdır. Dür duyduktan sarıldı imam Şafi'ye. Evet dediğime şeytan olmuştum. Gördün mü? İşte bu ehli sünnetin üzüdür, hem cülüzüdür, hem içüzüdür, hem pak üzüdür. Ehli sünnet böyledir. Birbirleriyle ihtilaf ederler. Ama nedir? O ihtilaf adaveti buğzu getirmez. Ama aması var. Aması nedir? İhtilaf alimler, büyük alimler ihtilaf etsin. Yok bir alim böyle diyor. E ha, bizim hoca böyle dedir. Sizin hoca kimdir? Bizim hoca Arapça bilmez ama iyi kitap okur. Bir laf sayılır mı? Adam alimler bir günde bir güncel meselede fetva veriyorlar. E diyor bizim hocamız böyle dedi. Sizin hocanız kimdir? Bakıyorsun adam yeni ilme başlamışken, yani ilim talep etmemişken yani aydındır, kriterleri bilmiyor, bu şartlar yoktur onda. İşte bu hatadır arkadaşlar. Bu cüncel hataların birisidir. Olabilir. Bir adam çok büyük adamdır. Ama o değil her şeyi bilir. Ne dedik dersin öncesinde? Sahabeler de hepsi alim değildir. Hepsinden Resulullah bize demedi ilim alın. Kiraati dedi Uba'yı alın. Fıkhı şeyden alın. Halal haram-ı alın. Biz bize edileş gösterdi. Bunlar elimizin parmağı sayısı kadar iyice. Hiç demedi gidin Halid İbni Velid'den alın. Ve biz Halid İbni Velid'den hiç fıkhı almamışız. Çünkü sahabelerin en büyüklerindendir, mucahitlerin büyüğüdür. E bu günde adam diyor ki, evet Usama bin Ladin başımızın tacıdır, mucahiddir, imamdır, Allah rahmet eylesin onu. İnşallah şehittir. İnşallah şu anda cennettedir, dir, Resulullah'a komşudur. İnşallah Allah bizi de onun yanına götürür. Ama o bu değil ki Usama bin Ladin bize bugün de bir, bir fıkhi fetva verdi. Onu alırız. Halb-i Hüseyn'e binladin bir fetva verse yanlış hiss elimiz vardır dinle tekleriz. Kendi yanımızda cihatta imamdır ama başka şeyde kusura bakmaz deriz. Ehl-i sünnet böyledir, kriterleri kaybetmez. E adamlar Seyyid Kutup'u seviyor bizim Arap aleminde. Seyyid Kutup dedin akan sudurur. Halbuki Seyyid Kutup bizim yanımızda çok büyük adamdır, yücedir, hayatını koymuş bir İslam oğluyca ama Seyyid Kutup alim değil. Bir aydındır. He? çok güzel konuşmuş isabet terefi çoktur biz onu alırız ama değil halal haramda onu abu hanifenin önüne çıkartayım yen bir günde böğüc alimlerimizin fakihlerin önüne çıkartayım her çeşitin bir alanı var e abdullah azzem evet başımızın tacıdır gözümüzün nürüdür ben de onun dizinin altında oturdum pişavurda birçok meselede ilim talep ettim onunla hocamız iyidir bize ders verirdir genel derste oturduk biz de onun suhbetinde faydalandık evet عبد اللہ اعظم امام fizilaldan yetiştir جہالت çok faydası var fizilal öyle olurdur ki اسلام عالم فضیلت الحمد اللہ اللہ تعالیٰ چوک تر چھ اسلامیل قونی شور ابن سن ابن احمہ سکا خانی لونیشور diliyle konuşur çok güzel konuşur bizim güncel dilimizden konuşur Ama bu değil ki Seyyid Kutup ben imam ilan ederim her şeyde. Ki Seyyid Kutup her şeyde de konuşmamıştı. Onun için kriterlere ehli sünnet kaybetmez. Ondan dolayı ehli sünnet bunu yakaladıktan dolayı bak ihtilaf etmez imam Şafii Şimdi sen benden sordun ben dedim sana filan alim yendi de değiştiririm. Senden sordum Bunun hükmü nedir? Sen dedin filan muteber alim. Kriterler onda uygundur. Bu diyor caiz değil. Ben diyorum yok. Benim alim diyor caizdir. Yani ben diyorum caizdir. Neye göre? İşte bak Resulullah böyle demiş. Bakayla böyle demiş. Neye göre böyle diyorsun? Bak, bu alimdir. Kriterleri uygulamış Hayatını koymuş ilmin şeyinde. Anlatabildim mi? Onun için Ehl-i Sünnet bunu yekalediği için hiçbir zaman وزالیخ Biz benzemeyelim filancılara, filan cemaate, filan cemaate çor çor Mesela bugün de Nürci kardeşlerimize diyoruz ki, Seyyid nawruz Hazretleri hata yapabilir mi? Evet yaparlar, masum değildir. E bir hatasını söylemine? E vallahi bulamadık. Yani de taylı yollarda sen adam masum ilan ettin. Ama ben Seyyid Seyyid e, Seyyid Nawruz'un hatasını sayarım onlarca sene. Onun için ben derdim Nürcilere. Nürcük kardeşler, Doğu'da çok olan medreselerinde kaldım. Derdim ben Said Nevru'su sizden fazla seviyorum. Siz hatasız Said Nevru'su seviyorsunuz, ben hatalı Said Nevru'su seviyorum. Benim sevgim daha sadıktır, daha yücedir. Siz, hatasız kulu her şey sever. Kim hatasız kulu sevmez? Onun için ehli sünnet, vel cemaat kriterleri kaybetmedikten dolayı ihtilafları yoktur, gül gülistanlıktır, Bu iyidir bu. Sen edebiyet yapıyorsun diyebilirsin. Ben edebiyet yapmıyorum. Ben tarihi 1400 sene alım açıktır. He Tarihimize dönüm. Öyle bir şey yoktur. Kıran kırana reddiyeler var. Ciltlerce birbirlerine reddiye var. Ama o kuvveti bozmak, birbirlerini tühmetten etmek yoktur. Kim şeytana uymuşsa bunu yapar. Ama şeytana böyük alimler dedikçe beyrak cibitler, onlar yapmamışlar. ve yıpmazlar da kıyamet gününe kadar. Evet bunu da Allah Teala ne diyor? Eee Enfal suresinde ve ati'ullaha ve'r-rasul. Allah ve Resul'üne itaat edin. Burada dediği Allah ve evet. Resul'üne itaat etmek eşittir. Biri yaratandır, biri kuldur ama emirde eşittir çünkü o onun elçisidir. Kendisinden bir şey getirmiyor. Ve la tenaza'u. Gördünüz mü? Ya bu ayetler çok lezizdir atılamaz. Diyor ki Allah Resulüne uyun. Yani onlar ne demişse onu getirin. Eydi Allah Resulüne uyun dersen biz ne anlarız? Bugün de Allah ve Resulü yoktur aramızda. Ne var? Kur'an kitabı var. Kur'an ve sünnete de biz uyamayız. Bizim kriterlerimize. Sorabilirsin. Kur'an ve sünnete kimse uyamaz bugün de. Ben bir sokaktan adamı getirin diyeyim. Al da bana ilim çıkar. Çıkarabilir mi? Türkçe de çıkaramaz. Arapça çıkartamaz. Sünnetten de çıkartamaz. Ama biz kriter koyduk icmadır, alimlerdir. Anlatabildim mi? Ey Allah ve Resulüne uyun. Bunun uzantısı da bizim matodumuzda alimlerdir. Peygamberlerin varisleri bugüne kadar geliyorlar. Hakkıyla ilmi almışlar. Resulullah'ın ilmini bugüne kadar var. Mehdi gelene kadar da var. Allah ve Resulü'na uyun her çeşitli üzerine hüccet, ikamet eder. Bu pek sahaba için değil. Bugün bizim içindir, bizden sonra da içindir. Mehdi zamanına kadar. Allah ve Resulü'na uyun Hazreti İsa'ya geldiğinde bu ayet geçerlidir. Çünkü Resulullah'ı kim temsil ediyor? Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın önce Mehdi. Mehdi'den önce bugündeki alimler. Hangi alimler? Sakalsız takım elbiseleri televizyonda çıkan alimler? Hayır. Kriterlere uyan alim Evet. Sora ne diyor? وَلَا تَنَازَعُوا Ne yapın? Nizah nedir? Türkçesi. Çekiş. Çekişme. Nizah. Savaş değil. He? İhtilafın şey de değil. Birbirimizden çekiştik kavga da değil. Nedir? Birbirimizden yani meşru ihtilafı غیر meşru çekişmeye döndürmektir. yani kriterleri ihtilaf yaparken kriterleri kaybetmeyeceksin bak İmam Şafii'yi gördük kaybetmedi hemen hatırlattı bak nül kalbiyle bakıyor kalp göz açıktır adamın yüzünden kalbini okudu adam ne dedi hemen teslim oldu o da kisi de alim anete bittim وَلَا تَنَازَعُ اَيْدْ اِخْلَفَ اصَنَا فَتَفْشَل feşal olursunuz feşal nedir başarısız. İmtihan ediyorsun, okumamışsın, ne çıkıyorsunuz? Sınıfta geçemiyorsun, kalıyorsun. Bu nedir? Faşil. Faşil oldu yani. Başarısız ol. Ne de başarısız olur Ümmeti yürütmekte. Mirası almakta, mirası nekletmekte. Faşiliz. Neden? Çünkü sebebin de gösterir bize. Niza. Birbirimizden tartışmayacağız. Tartışmak burada nedir? Nikmettir. اختلاف nikmettir ama اختلاف ne zaman rahmettir kriterlerine ölçülerine uyarak rahmettir sonra ne diyor Allah subhanahu teala yahu ne kadar Allahu u Teala'nın kelam-i lezizdir ee ne oluruz sonucu nedir وَتَذْهَبَ رِيْحَكُمْ neyiniz gider bak demiyor تَذْهَبَ حُكْمَكُمْ وَسُلْتَتَكُمْ رِيْحَكُمْ ne nedir? Nedir yo, yo. gider, yani gider yok گیدر devletiniz gider eseriniz bile kalmaz Hücünde bu aya tecelli ediyor mu? Ha? Bak en küçük devletler toplanıyorlar. Ya gidelim falan yeri işgal edelim. Yani en küçük devletler toplanıyor İslam devletinde en zengin devletini böyle getirmişler. Çalıyorlar başına alıyorlar petrolün eline. Ne yapabilir? Rihci etmiş. Hiç eseri kalmamış bizde. Bir şey yapamıyoruz. Hepimiz toplasak, mürüm gürüm yatıracak, yürüntü yapacak yapsalar bize bitirirler Neden? Her Ama sonu ne rahmet kardeşmene اللہ اللہ Velev üçü kritersizdir Ben sabı edeceğim sabırun planı sabır, sabır sabır sabır nedir Pegamberlerin başar sıridir. Allah sabıra vergını ayette diyor sabır verdiğiını hiçbir şeye vermez. Sabır Eskilerimiz ne demiş? Kütan hata ve ata. Kük hata yapabilir Velevçu limdir ama, Böyüc, alim, böyüklüğünü nerede gösterir? Sabreder. İmam Şafi'yi nerede gösterdi? Gitti adama dedi. Velev İmam Şafi diye ben haklıyım. Bene ne? O şeytanı uydu. Anlatabildim. İnnallâhâ me'assâbirîn Allah sabredenlerden. Yani sen sabret, Allah rızası için tercih et, Allah seni zefere kavuşu Çinci ayeti daha çoklayalım, dersi bitirelim inşallah. Çinci ayette en'am yüz ayet. İnnellezine ferraku dinehum ve kanu şiy'an diyor ki onlar şey var ya dinlerini paramparça ettiler. Ha? Fırka fırka. He? Ve bölüm bölümydüler. Grup grubuydular, cemaat cemaat. Sanki bizi vasfediyor değil mi? Aslında bu Yahudileri vasfediyor. Ama bu cümle bizi vasfediyor Allah Teala. Onun için Kur'an her zaman haydir. Allah'ın kelamı olduğu için her zamanı her mekanı dilinden konuşur. Sanki gavdan tariyyen bir günermiş Kur'an-ı Kerim. Ha? Diyor ki, onlar ki dinlerini parçaladılar, bölüm bölüm oldular, hizip hizip oldular. Allah'ı severseniz bugün külahımızı koyarım önümüze. Bugün tür şey alalım. Kaç tane musulman cemaati var? Yüzlerce. Hiç kimse kimseden razı mı? her çeş benim ayranım ekşi değil en güzeldir, tazesidir, başkası en iyisi el işaretiyle tenkid edin yüz ifadesiyle tenkid edin anlatabildim bu nedir? Hepsi yanlıştır yanlıştır işte ne olur Resulullah'a diyor ki Allah Teala eğer senin ümmetinde böyle yapsa ki yapar ہاں آپ tecellit ediyor لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ne demektir لَسْتَ مِنْهُمْ فِي şey sen onlardan değilsin onlar da bu konuda senden değiller senin dininden değiller sünnetinden değiller hiç kimse hizipçilik yapsa diyebilir mi ben Resulullah منسوب he ha? haşa Resulullah hizipçiliğe zaten hizipçiliği yıkmak için geldi enelik yapsa Zaten Resulullah bunu yıkmak için imamید. Çor çorüne teklidi Resulullah zaten geldi ihti çor çoruna, babalarınızı putlara takıp bunu yıktı. Yoktur Resulullah'tan değilsiniz. İzipçilik grupçılık. Resulullah'tan kimdir? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı سررر محمد Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İşte budur شِدَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ سُجَّدًا رُكَّعًا فَإِذَا قَالَ فِي شِدَّةِ لِي مَرْحَمَتِي عَلَاهُمْ بِذَا عِبَادَتِنِي گُسْتَرِيرِمِسَن مَرْحَمَتْلِ اولامازسِن إِلЛЕÇİ QİYAM OLACAKSİN DEDE GÜNDÜZ ALLAHIN HÜZURUNDA HUŞU'LE DURACAKS YOKSA NASIL BÜ QALB MERHAMETLİ OLUR BU QALB ALLAH TAALA BAK ALLAHU EKBER BEŞ VAKİT çağırıyor bizi NAMAZA 5 VAKİT NAMAZA GİTMESEK BU ÖLÜR اللہ kıl, kazanır ilim kazanır شامی kazanır şeytana kapıları kapatır Çünkü bu اللہ تعالی سند camisinden جما ilişkisinden beş vakit namazdan uzak tuttun, bu kalbi şeytan ele geçirir. İhatı eder özüne, artık ve Teala, da emri اللہ Onun için biz bunların meşgul olmamız abestir. Ahmed Mahmud cennete, İftar cehenneme yanlıştır. Biz deriz bu Bi amelleri katadır. Ahmed'in ameli hatadır, Mahmud'un ameli hatadır. Ama kendisi abest sürügleşmiş. Madem İslam dairesinden çıkmamışsa amruhum ile Allah. Bunlar Allah Teala için verir bunları. Anfe bildim. Biz o hatalarından yararlanırız, düşmeziz. O kadar. E, thumma يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah Teala bırak onları Allah Teala kıyamet gününde onların hatalarını söyler. Diğer ayette ne diyor? قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينِ اَعْمَالَ Size haber vereyim mi? Emelleri boşa çıkan kimlerdir? Onlardır ki gece gündüz seyrediyorlar. Çalışıyorlar. Çaba gösteriyorlar. E bunlar da gösteriyorlar. He? Ama kıyamet günde geldiklerine meleklere çuvallarla amel getirirler. تارت melekler bakallar bu ameller salih değil kusura bakmayın diyelim. bu terazi bu amel cinsinden tartmaz yandın sen اخسرین امال yani چافر zaten ben amelsiz gitmişim orada uyandım eyvah der ama sen eyvah demez mehşerin azabını gördükçe sevinirsin terazi gelsin de benim çok bol amelim var ders Ben kurtarayım. Oraya kadar umitten gidersin. Son aşamada umitsizliğe kapınsan ne olursun? Kim seni kurur orada? En cüvendığımız, kuruduğumuz tek Rabbimizdir. O da kapıyı kapat sözümüze. çık kapatmış bir günle. Ne yapacağız? Yandık ne çı yandık. Onun için ehl sünnet arkadaşlar sırat müstakimdir. Bunun matoduna uymamız lazım. Bu kriterleri iyi anlamamız lazım. Onun için bu ders çok önemlidir diyorum. Tam ehli sünnetin dinde yani bir nevi insana ayar veriyor. Dört imam nasıl dört imam oldu? Mezhepleri nasıl bir güne kadar devam etti? Onu anlatıyoruz. Şeytanın yollarını nasıl kapatmışlar? Nasıl şeytan giriş yapamamış ve yapamaz da? Ama çimi için tam kriterleri uygulayacaksın. Bir de var alimlerimiz ama şeytana uyuyorlar. Bir konuda Olabiliyor. O kriterde hata değil. Matotta hata değil. Uygulamasında hata bugün de diyemezsin Musulmanlar yüzünden İslamiyet geri kalmış. Yani e, İslamiyet yüzünden Müslüman toplumları pardon geri kalmış. Diyebilir misin? Zulümdür. Çünkü aynen İslamiyet yeryüzünde Abbasiler döneminde yeryüzünde en ileri devlet Çimidir, Bagdad'ta, Abbasilerin bütün İslam aleminde en ileri devletidir. O zamanın en teknoloji devlet Abbasilerdir. Avrupa yem yem gibi yaşıyordu o zaman. Amerika hiç yokuyordur hele. E aynen İslamiyet bugün de reziliz biz. Neden? Habahat İslamiyet'te değil. Aynen de Osmanlı Devleti, Aliye'yi alalım. Osmanlı Devleti kanuni zamanında yer üzerinde en gücül devletidir. İstediği yere meydan okurdu Yok uydur bir baba iyi devlet bugün de desin Osman'ın önünde dursun. Ki bir günde Amerikan en gücülü devlettir ama suni de olsa bir tane baş kaldırıyor onu. Osmanlı devletine kimse kaşın üzerinde göz var diyemezdir. Pardon gözün üzerinde kaş var diyemezdir. Anlatabildim. Ama aynen Osmanlı devleti ne olur? Gelen vurdu, giden vurdu, en sonunda padişahları bile sürgüne gönderdiler. Neden? Hata İslamiyet'te mi yoksa hata İslamiyet'i kalete uyguladık biz? İşte kriterleri doğru uygulasak biz melekten daha güclü oluruz, yer üzerinde giriyoruz. ehl sünnet kriterlerini uygulayacağız. Evet, Allah bizi hepimizi ehl-i sünnetin yolundan ayırmasın. صرت مستقمن hatta ہت چند مزید الحمد اللہ رب العالمین و صلاح وسلم علیہ سید المرسلین نبينا محمد علیہ وصحب اجماعین